Kur'an-ı Kerim'de bütün varlıkların, cansız varlıklar dahil secde ettikleri belirtiliyor. Onlar da insanlar gibi namaz mı kılıyorlar? Evet, Kur'an-ı Kerim'de yerde ve gökteki bütün varlıkların Allah'a secde ettiği ifade edilir. Bu ifade Kur'an'ın nice yerlerinde tekrar tekrar vurgulanır. Secde, itaat demektir. İsteyerek ve istemeyerek bütün varlıklar, fıtratlarındaki, yaratılışlarındaki özellik gereği, ne için yaratıldılarsa, ona uygun davranırlar. Ve bunun isteyerek yapıldığını, Kur'an-ı Kerim'in göğe ve yere emrettiğin konudan rahatlıkla anlıyoruz. Yani bütün varlıklar Allah'a itaat ediyorlar. Secde etmek, Allah'a itaat etmek demektir. Hiçbirisi tembellik yaparak, isyan ederek Allah'a yaratılışının dışında bir tepki vermiyor ve ona uyum sağlayarak itaat ediyor. Evet, Allah ona neyi yapmasını görev olarak verdiyse, ne için yarattıysa onu yerine getiriyor. Mesela güneş, ben yüz binlerce senedir insanlara ışık ve ısı veriyorum. Bir günde dinleneceğim. Bugün de görev yapmayacağım deme durumunda değil. Veya ateş, Artık ben yakma görevinden vazgeçtim, yakmayacağım deme durumunda değil. Arı bal yapıyor, Efendim ağaç meyve veriyor, diğer varlıklar ne için yaratıldılarsa onun görevini yerine getiriyorlar. Secde teslimiyet demektir. Dolayısıyla her şey... Allah'a teslim oluyor, itaat ediyor. Onun emrinden çıkmıyor. Ama tabi secdenin aynı zamanda insan için namazın en önemli bir bölümünü içeren, Allah'a itaat ettiğinin bir simgesel özelliği söz konusu. Secde, ibadetin en önemlisi namaz olduğu gibi, namazın da en önemli rüknüdür. Secdeden daha Allah'a kişiyi yaklaştıracak bir e, davranış biçimi düşünülmez. Dolayısıyla Allah'a teslimiyetin, e, ibadet ve itaatin en önemli bir simgesidir. Allah'ı büyüklemenin, Allah'ı tesbih etmenin e, vücut e, şekli olarak da en uygun tavrıdır. İnsanoğlu fiziksel olarak e, en küçük bir konuma nasıl gelir? Ancak secde şekliyle gelir. Secdedeki insan küçüldükçe küçülür. Allah'ın huzurunda küçücük bir top gibi büzülür. Allah'ı büyüklemenin, kendisinin acziyetini kabul etmek, Allah'ın büyüklüğü yanında kendisinin çok aciz, çok küçük olduğunu şekil olarak da ifade etmenin bir yansımasıdır secde. Kur'an-ı Kerim müminlerin alınlarında secde izinin bulunduğunu ifade eder. Simahum fi vujuhihim min eseri's sucud. Nasıl sarhoşlar içkili oldukları gözlerinden, yüzlerinden belli olursa, namaz kılan insanların da secde izleri onların yüzlerinin nurlanması şeklinde belli olur. Ama bu ayeti şu şekilde de anlayabiliriz. E, itaat anlamında değerlendirirsek e, onların yüzleri yani bütün vücudu yüz vücudun e, bir parçası ama bütününü e, ifade eden e, parçanın söylenip e, bütünün kastedildiği bir durum olabilir. Onların vücutlarından bedenlerinden, yaşayışlarından Allah'a itaat ettikleri belli olur. Yani e, Yüzlerinden secde izi belli olduğu gibi bütün organlarından, davranışlarından, yürüyüşlerinden, konuşmalarından, bakışlarından, anlattıklarından, Allah'a kulluk yaptıkları, itaat ettikleri belli olur. Anlamına da bu ayetin, Fetih suresinin son ayetindeki bu ifadenin bu şekilde de anlaşılması mümkündür. Evet, Allah'a secde edenler başka varlık ve eşyanın makamın önünde eğilmezler. Onlar sadece Allah'ın önünde eğilmenin zevkini ve tevhid unsuru olarak mutlaka gerekliliğini anlarlar. O yüzden şeref ve onurlarına sahip çıkarlar, başkasının kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'a hakkıyla kul olmayanlar makamın kuludur. Emir kuludur, paranın kuludur, kendi nefsinin hevasının kuludur. Yani başka şeylerin önünde eğilme durumundadır. Heykellerin önünde rahatlıkla eğilebilirler. Kendilerine emir veren kişilerin kulu olarak bütün onlara itaat etme ve önlerinde reverans yapmak konumunda olabilirler. Allah'a secde etmeyenler şeytan gibi gururlu, kibirlidirler burunları havada olan tiplerdir. Burunları Allah'ın e, e, ibadeti olarak e, ibadet olarak bize emrettiği Allah'a yaklaşmanın unsuru secdede e, yere gelmez. Ama e, bunların e, izzetleri onurları e, çok daha basit şeyler karşısında yok olur gider. Yani onurlu insan başkalarının önünde eğilmez. Sadece Allah'ın önünde huzurunda eğilir. Aslında yükselme Allah'ın önünde acziyetini kabul etmeyle alakalıdır. Evet, emir kulları dünyada bile makam için, para için, izzetlerini satan insanlardır. Secde etmeyen insan mutlaka başka bir varlığın önünde kulluk yapma, secde gibi eğilme durumundadır. Müminse sadece Allah'ın huzurunda eğilir, secde eder. Başka şeylerin önünde boynunu bükmez. Çünkü onu yaratan, ona bu kadar nimetler bahşeden, cennet ve cehennem diye önüne iki tercih koyan sadece Allah'tır. Ona ibadet etmeyi, onun önünde secde etmeyi, küfrün belini kırmak için sadece Allah'a itaat ve ibadet etmeyi tercih eder bir mümin. Secde edeni Allah yüceltir. Secde etmeyeni de aşağılar, onu şereften, izzetten uzak tutar. Secde aslında kalbinde bütün eğilim yapılacak, yönelinecek yerlerden uzaklaşmasını, sadece Allah'a bağlanmasını, teslim olmasını öne çıkartır. Secde, şeytanın hiç sevmediği bir durumdur. Ee, Adem aleyhisselam yaratıldığında e, kıble makamında secdeyle emredilen şeytanın secdeden kaçındığını ve bu yüzden e, kafirlerden olduğunu biliyoruz. Şeytanın bir defa secdeyle emredilip e, ondan kaçınması e, nice ee, insanın secdesiz halde yaşadığından e, günde beş defa Allah'a ibadet etmek için seksen defa secde etmesi gereken e, kişinin secdeden uzaklaşması e, mümkün ki şeytandan daha e, zararlı, daha e, isyankar bir konuma düşmesini e, sağlar. Evet, e, secde Aynı zamanda tesbih me mekanı, makamıdır. Orada e, Allah'ı e, kafirlerin e, Allah'a yakışmayacak sözler söyleyenin sözlerinden e, bir arındırma ifadesi olarak tesbih e, yaparız. Allah'ı yüceltiriz, yüceliğini ifade ederiz. E, dolayısıyla e, cehennemden uzaklaşmanın e, Manevi e, sebebine yapışmış Oluruz e, Bir defa secdeyle Emrolunduğumuz halde Şeytanı e, tümüyle Kahretmek için iki defa Secde yaparız e, Secdede Allah'ın büyük olduğunu e, ilan etmiş ve Kabullenmiş oluruz e, Dolayısıyla secde Ettiği halde hala kibirlenen Büyüklük taslayan insan Aslında secde etmiyor. Sadece şekilsel olarak yatıyor demektir. Firavunun ölüm anında secde etmiş vaziyette e, öldüğünü e, İngiltere'deki British Museum'de Firavunun olduğunu e, %99 tahmin ettiğimiz o e, çürümemiş e, Kızıldeniz'in kumlarından çıkartılmış e, bedenden anlıyoruz. Ben de gördüm British Müziği'ne gittim. Hala saçları bile tümüyle dökülmemiş. Derisi tümüyle sağlam bir vaziyette. Cam bir kavanozun içinde, camakanın içinde muhafaza ediliyordu. Ve secde etmiş vaziyetteydi. Ben şöyle çıkartıyorum, yanılabilirim. Kabul edilmeyen fazilet olarak değer, değerlendirilmeyen ölüm anındaki firavunun secdesi bile kendisini e, hala secde halinde öldüğü için bedenini çürütmedi. E, bedeni sağlam bir şekilde hala duruyor. E, kabul olmayan bir secde bile e, insanın bedenine böyle etki ederse hele kabul olunan secde insanın ruhuna gönlüne nasıl etki eder ve ahirette nasıl rızıklandırılır. Onu tahmin etmek zor olmasa gerektir. O yüzden meleklerin secdesine, ibadetine benzeyen şekilde biz de secde edeceğiz ki Allah'a yaklaşalım, melekleşelim. Secdeden uzak olursak şeytanlaşmamız gibi bir feci durumla karşı karşıya kalabiliriz. Hem namazdaki secde hem de e, i̇taat anlamında günlük hayatımızdaki secdeyi e, müminler olarak e, hayatımız boyunca inşallah sürdürelim. Allah'ın dünyada yardım edeceği, ahirette de büyük ödül vereceği e, itaatkar secdeli müminlerden olalım.